27. Mektup Bu mektup, Risale-i Nur müellifinin talebelerine yazdığı aynı hakikat ve çok letafetli güzel mektupları ile, Risale-i Nur talebelerinin üstadlarına ve bazen birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur'un mütalâsından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektup olup, bu mecmuanın üç dört misli kadar büyüdüğü için bu mecmuaya ilhak edilmemiştir. Müstakillen Barla, Kastamonu, emirdağ lahikaları olarak neşredilmiştir. 28. Mektup Şu mektup sekiz meseledir. Birinci risale olan birinci mesele. Bismillahirrahmanirrahim. İnküntüm lirru'iyyâ ta'burûn. Saniyen, üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın, şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel mübarek müjdeli rüya murur zamana uğramış, manasını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu? Ne şebem ne peresten men, gulam-ı şemsem ez şems mi goyam haber. An hayalâtiki ki evliyâst, aks-i mehruyan bostân-ı hudâst. Evet kardeşim, senin ile mazı hakikat dersini müzakereye alışmışız. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir surette mevzu bahsetmek tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden o cüz-i hadiseyi nevmiye münasebetiyle mevtin küçük bir kardeşi olan nevme ait ilmi ve düsturi olarak altı nükteyi hakikatı ayatı Kur'aniyenin işaret ettiği ve beyan edeceğiz. Yedincisinde senin rüyan'a kısa bir tabir verilecek. Birincisi Sure-i Yusuf'un mühim bir esası Rüya-i Yusufiye olduğu gibi, "Vecalna nevmukum subata" ayeti misli çok ayetlerle rüyada ve nevimde perdeli olarak ehemmiyetli hakikatlar var olduğunu gösterir. İkincisi, Kur'an ile tefeüle ve rüyaya itimada ehli hakikat taraftar değiller. Çünkü Kur'an-ı Hakîm ehli küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefeülde kâfire ait şiddeti, tefeül eden insana çıktığı vakit, yeis veriyor, kalbi müşevveş ediyor. Hem rüya dahi hayr iken, bazı aksi hakikatla göründüğü için şer telakki edilir, yeise düşürür, kuvve imaneviyeyi maneviyeyi kırar, suizan verir. Çok rüyalar var ki, sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken, tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki ehli hakikat gibi ve İmam-ı Rabbani misillü başta neşebem neşeperestem dedim. Üçüncüsü hadisi sahih ile nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzü nevmde rüyayı i sadıka suretinde tezahür etmiş. Demek rüya-i sadıka hem haktır, hem nübüvvetin ve zayıfine taalluku var. Şu üçüncü mesele gayet mühim ve uzun ve nübüvvetle alakadar ve derin olduğundan başka vakte talik ediyoruz. Şimdilik o kapıyı açmıyoruz. Dördüncüsü, rüya üç nevidir. İkisi tabire Kur'an'la edgât ahlam da dahildir. Tabire değmiyor. Manası varsa da ehemmiyeti yok. Ya mizacın inhirafından kuvve hayaliye, şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor, yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyic hadisatı, hayal tahattür eder, tadil ve tasvir eder, başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım, abâh ahlamdır tabire değmiyor. Üçüncü kısım ki, rüya i sadıkadır. O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki latife-i rabbaniye alemi şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ile ve durmasıyla, alemi gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. O menfez ile vukua gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve levh-i mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümuneleri nev'inden birisine rast gelir, bazı vakıatı ı hakikiyeyi görür. Ve o vakatta bazen hayal tasarruf eder, suret libasları giydirir. Bu kısmın çok envağı ve tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar, bazen bir ince perde altında çıkıyor, bazen kalınca bir perde ile sarılıyor. Hadisi şerifte gelmiş ki Rasul Ekrem Aleyhisselatu Vesselamın bidayet-i vahide gördüğü rüyalar Subhun inkişafı gibi zahir, açık, doğru çıkıyordu. Beşincisi. Rüyayı sadıka hissi kabl-elbukuun fazla inkişafıdır. Hissi kabl vuku ise herkeste cüz-i külli vardır. Hatta hayvanlarda dahi vardır. Hatta bir zaman ben bu hissi kabl vukuu zahiri ve batini meşhur duygulara ilave olarak insanda ve hayvanda saika ve şaika namiyle aynı samia ve basira gibi iki hissi aheri ilmen bulmuştum. Ehli dalâlet ve ehli felsefe o gayri meşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevk-i tabii diyorlar. Haşa sevk-i tabii değil, belki bir nevi ilhamı fıtri olarak insan ve hayvanı kaderi ilahi sevk ediyor. Mesela kedi gibi bazı hayvan, gözü kör olduğu vakit o sevk-i kaderi ile gider, gözüne ilaç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur. Hem ruh zeminin sıhhiye memurları hükmünde ve bedevî hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muvazzaf, kartal gibi âkülül kuşlara, bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu, o sevk-i kaderiyle ve o hissi kable-l-vuku ve o sa'ikay-i ile bildirilir ve bulurlar. Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu, yaşı bir gün iken, havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek, o sevk-i kaderiyle, ve o saika ilhamiyle ile döner yuvasına girer hatta herkesin başında çok defa tekrür ediyor ki birisinden bahsediyorken ani kapı açılarak tahminin fevkinde aynı adam gelir hatta kürtçe durubu emsaldendir navi gurbine palanderli verine yani kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla vur çünkü kurt geliyor demek bir hissi kablel vuku ile latife-i rabbaniye İcmalen o adamın gelmesini hisseder, fakat aklın şuuru ihata etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Ehli feraset bazan keramet gibi geldiğini beyan eder. Hatta bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi, bu hali bir düstur içine almak istedim, fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehli salahatta ve husus ehli velayette bu hissi vuku fazla inkişaf eder. Kerametkaranı asarını gösterir. İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazhariyet var ki, rüyayı i sadıkada evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Evet, uyku nasıl ki avam için rüyayı i sadaka bir mertebe-i velayet hükmündedir, öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i rabbaniyenin seyrangahıdır. Fakat güzel ahlaklı güzel düşünür, güzel düşünen güzel levhaları görür, fena ahlaklı fena düşündüğünden fena levhaları görür. Hem herkes için alemi şehadet içinde alemi gayba bakan bir penceredir. Hem mukayyet ve fani insanlar için sahay ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mazi ve müstakbel hal hükmünde bir temaşagahtır hem tekalifi hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken zihruhların istirahatgahıdır. İşte bu gibi sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakîm "Vecalnâ nevmakum subâtan" nev'indeki ayetlerle hakikatin nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor. Altıncısı ve en mühimi rüyayı sadıka benim için hakkal yakin derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla kaderi ilahinin her şeye muhit olduğuna bir hüccet katı hükmüne geçmiştir. Evet, bu rüyalar, benim için hususan bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki, mesela, yarın başıma gelecek en küçük hadisat ve en ehemmiyetsiz muamelat ve hatta en adi muhaberat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu ve gecede onları görmekle, dilim ile değil, gözüm ile okuduğum bana kat'î olmuştur. Bir değil, yüz değil, belki bin defa, gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler, o gecenin gündüzünde az bir tabir ile aynen çıkıyor. Demek en cüz'i hadisat vuku'a gelmeden evvel, hem mukayyettir, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok. Hadisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. Yedincisi, Senin müjdeli, mübarek ve güzel rüyanın tabiri, Kur'an için ve bizim için çok güzeldir. Hem zaman tabir etti ve ediyor. Tabirimize ihtiyaç bırakmıyor. Hem kısmen tabiri güzel olarak çıkmış. Sen dikkat etsen anlarsın. Yalnız bir iki noktasına işaret ederiz. Yani bir hakikat beyan ederiz. Senin hakikat rüya nevinden olan vakalar o hakikatin temesülatıdır. Şöyle ki. O vasi meydanlık alemi İslamiyettir. Meydanlığın nihayetindeki mescid, Isparta vilayetidir. Etrafı bulanık çamurlu su, hal ve zamanın sefahet ve atalet ve bit'atlar bataklığıdır. Sen selametle, bulaşmadan, süratle mescide eriştiğin, herkesten evvel envar-ı Kur'aniyeye sahip çıkıp, kalbini bozmadan sağlam kaldığına işarettir. Mesciddeki küçük cemaat ise, Hakkı, Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüştü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühtü, Lütfi, Hüsrev, Refet gibi sözlerin hameleleridir. Ufak kürsü ise, Barla gibi küçük bir köydür. Yüksek ses ise, sözlerdeki kuvvet ve sürati intişarlarına işarettir. Birinci safta sana tahsis edilen makam ise, Abdurrahman'dan sana münhal kalan yerdir. O cemaat, telsiz aletlerin ahizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikati ise, inşaAllah tamamiyle sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i ilahiyle birer şecer-i âliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir zat ise, hulusiye omuz omuza verecek, belki geçecek birisi, naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim, fakat katî hükmedemem. demem. O genç, kuvve-i velayetle meydana atılacak bir zâttır. Diğer noktaları sen benim bedelime tabir et. Senin gibi dostlarla uzun konuşmak hem tatlı hem makbul olduğundan, şu kısa meselede uzun konuştum, belki de israf ettim. Fakat nevme ait olan ayatı Kur'aniyenin bir nevi tefsirine işaret etmek niyetiyle başladığımdan, inşallah o israf affolur. Veya israf olmaz. İkinci mesele olan ikinci risale. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın gözüne tokat vurmuş, ilah ahir mealindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Eyirdir de bir münakaşayı ilmiye işittim. O münakaşa hususan şu zamanda yanlıştır. Hatta münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Mu'teber bir kitapta hadisi şeyhinin ittifakına alamet olan kaf işaretiyle bir hadis bana gösterildi. Hadis midir, değil midir sual edildi. Ben dedim, böyle mu'teber bir kitapta şeyhin hadisinin ittifakına hükmeden bir zata itimat etmek lazım. Demek hadistir. Fakat hadisin Kur'an gibi bazı müteşabihatı var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Şu hadisin zahiri dahi Müşkilat hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var dedim. Eğer bilseydim medare münakaşa olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevap verecektim. Evvela bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı insaf ile hakkı bulmak niyetiyle inatsız bir surette ehil olanların mağbeyninde sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki eğer hak muarızın elinde zahir olsa müteessir olmasın belki memnun olsun çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa fazla bir şey öğrenmedi belki gurura düşmek ihtimali var. Saniyen sebebi münakaşa eğer hadis ise hadisin meratibini ve vahyi zımninin derecatını ve tekellumat-ı nebeviyenin aksamını bilmek lazım. Avam içinde müşkilat hadisi yeyi münakaşa etmek izhar-ı fazl suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu mesele açılmış, medar-ı münakaşa edilmiş, biçare avam-ı nas'ın zihninde sui tesir ediyor. Çünkü şu gibi müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığışmayan kat'î hadisleri dahi inkara yol açar. Eğer zahiri hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse, ehli i dalaletin itirazatına ve hurafattır demelerine yol açar. Madem bu müteşabih hadise, lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazara dikkat celbedilmiş ve bu çeşit hadisler çok varit olmuş, elbette şüpheleri izale edecek bir hakikati beyan etmek lazım gelir. Şu hadis kat'î olsun veya olmasın. O hakikati zikretmek gerektir. İşte yazdığımız risalelerde, ez cümle 24. sözün 3. dalında 12 asıl ile ve 4. dalında ve 19. mektubun vahyin taksimatına dair mukaddemesindeki bir esasında tafsilata iktifaen, burada icmalen o hakikata bir işaret ederiz. Şöyle ki, Melaike, insan gibi bir surete inhisar etmez müşahhasiken bir külli hükmündedir. Hazreti Azrail aleyhisselam, kabz-ı ervaha müekkel olan melaikelerin nazırıdır. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail aleyhisselam mı bizzat kabzediyor, yoksa avaneleri mi kabzediyorlar? Bu hususta üç meslek var. Birinci meslek. Azrail aleyhisselam, herkesin ruhunu kabzeder. Bir iş bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey, hatsiz ayneler vasıtasıyla, hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir ve temesül eder. Nurani'nin temesülatı o nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır, gayri değildir. Güneşin aynelerdeki misalleri, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi, meleki gibi ruhanilerin dahi alemi misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri, onların aynılarıdır, hassalarını gösterirler. Fakat aynelerin kabiliyetine göre temesül ediyorlar. Nasıl ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir vakitte Duhye suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde başka suretlerde ve Arş-ı Azam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Her yerde o yerin kabiliyetine göre temessülü varmış. Bir anda binler yerde bulunuyormuş. İşte şu mesleğe göre kabz-ı ruh vaktinde İnsanın ainesine temessül eden melekül mevtin insani ve cüz'i bir misali Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir ululazm ve celalli ve hiddetli bir zatın tokadına maruz olmak ve o misali melekül mevtin libası hükmündeki sureti misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldir, ne fevkaladedir ne de gayri makuldur. İkinci meslek odur ki Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaiike-i izam Birer nazire umumî hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri vardır ve o muavinler envâ-ı mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Sulahan'ın ervahını kabzeden başkadır, ehli şekavetin ervahını kabzeden yine başkadır. Haşiye 1. Bizde Seyda lakabı ile meşhur bir veli-i azim sekerattayken ervah-ı evliyanın kabzına müekkel melekül mevt gelmiş Seyda bağırarak demiş ki: Ben talebeyi ulûmu çok sevdiğim için talebeyi ulûmun kabz-ı ervahına müekkel mahsus taife ruhumu kabzetsin diye dergah-ı ilahiyeye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vak'aya şahit olmuşlar. Nasıl ki "Vennâziâtı garkan vennâşıdâtı neştan" ayeti işaret ediyor ki kabz-ı ervah eden tâife tâifedir. Bu mesleğe göre Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti Azrail Aleyhisselam'a değil belki Azrail'in bir abanesinin misali cesedine, fıtri celaletine ve hulki celadetine ve Cenabı Hakk'ın yanında nazlar olmasına binaen ona bir tokat aşk etmek gayet makuldür. Haşiye 2 Hatta memleketimizde gayet cesur bir adam sekerat vaktinde melekül mevti görmüş demiş. Beni yatak içinde yakalıyorsun. Kalkmış, atına binmiş, kılıcını eline almış, ona meydan okumuş, merdane at üstünde vefat etmiş. Üçüncü meslek, yirmi dokuzuncu sözün dördüncü esasında beyan edildiği gibi ve ehadis-i şerifenin delalet ettiği üzere, bazı melekeler var ki kırk bin başı var. Her başında kırk bin dili var. Demek seksen bin gözü dahi var. Her bir dilde kırk bin var. Evet, madem melakeler alemi şehadetin emvâna göre müekkeldirler, alemi ervahta, o emvân tesbihatlarını temsil ediyorlar, elbette öyle olmak lazım gelir. Çünkü mesela kürey arz bir mahluktur, Cenabı hakkı tesbih ediyor, değil 40 bin belki yüz binler baş hükmünde enva'ları var. Her nevin yüz binler dil hükmünde efratları var ve hakeza. Demek kürey arza müekkel mereyin 40 bin belki yüz binler başı olmalı ve her başında da yüzbinler dil olmalı ve hakeza. İşte bu mesleğe binaen Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'a tokat vurması haşa Azrail Aleyhisselam'ın mahiyet asliyesine ve şekli hakikisine değil ve bir tahkir değil ve ademi kabul değil belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için kendi eceline dikkat eden ve hizmetine set çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Allahu a'lemu bis-savab. La ya'lemu'l-gaybe illa Allah. Kul innemal ilmu 'indallah. Huvellezî enzele aleyke'l-kitâbe minhu ayâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve ukharu muteşâbihât. Fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun feyetebi'ûne mâ teşâbehe min hubtigâ'l-fitneti ve hubtigâ' te'vîli